Evet, bir mesleğe e, girebilmek için sınav vardı diyor hocam. Sınava girdik ve burada da ben bir e, kopya çektim diyor. Dolayısıyla e, bu işe girdik, şu an çalışıyorum. Acaba kazancımın hepsi haram veya helaldir diyebilir miyim? Kopya bu işten ayrılmamı gerektirir mi bu durum? Kopya çekmek kul hakkına tecavüzdür, kul hakkına girmektir. yani. Kofya çekmeyenlerin günahını değil mi? Onlar evet. giremediler vazifeye. Kendisi girdi o işe. Ee, dolayısıyla e, vebal altına girmiştir. Tövbe istiğfar etmesi lazım. Umarız ki Cenab-ı Allah e, derinden duymuş olduğu bu pişmanlıktan ötürü umarız ki Rabbimiz kendisini affeder. Ama o işini bırakmasına gerek yok. Hı hı. Çünkü aldığı maaş kendisine bundan sonra Neyin karşılığında veriliyor maaş? Yaptığı çalışmaların karşılığında verilecek. Evet. Ee, onun için alacağı maaş karşılıksız bir maaş değil ki haram olsun. İş yaptığı emek, harcadığı emek karşılığında kendisine maaş verildiği için o maaşı alması caizdir, hakkıdır. Ama vazifeye girerken işlemiş olduğu suçtan, günahtan ötürü de kendisi manen sorumludur. ...tevbe istifaresin. istiğfar etsin... ...umarız ki Cenab-ı Allah... ...erhamdülrahmindir... ...ama bu... ...bundan sonra... E, ...vazifeye gireceklere... ...bir ümit kaynağı olmasın... E, ...nasıl olsa Allah bağışlar... ...biz de kopya çekelim hele vazifeye girerken... Bu doğru değil. Hmm. Yani olmuş şey için biz diyoruz tövbe-i sıhhar etsin. Ama bundan sonra vazifeye girecekler için e, kopya çeksinler ama sonra tövbe etsinler demiyoruz. Olacak şey evet. değil tabii o mümkün değil. Onun için hassas olmak lazım. İnsanların hukukuna riayet etmek lazım. Madem e, birçok kişi aynı sınava giriyor e, kul hakkına girmemek gerekiyor. E, hakkınız neyse hakkınıza razı olun bilginize göre sınavınızdaki soruları cevaplandırın. Böyle kopyaya tenezzül etmek Müslümana yakışmaz.